Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi hakka hamdi. Es-salatu ve's-selamu ala hayr-i halqihi seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ecma'in. Bana <gülüyor> İslam e, 21. Asra İslami Mesaj diye bir konferans ismi teklif edildi. Teşekkür ediyorum bütün ilgililere beni davet ettikleri için. Ben önce e, ismi düzeltmek istiyorum. Bu edebi bir isim. Yani 21. asırda İslam'ın mesajı yerine Müslümanlara 21. asırda ne yapacaklarına dair bir bakalım, <gülüyor> bilgiler anlatmak, söylemek durumundayım. O sadece Allah'ın the Muslim in the 21st century, but actually he says that the title should be like this, and the title instead of the Muslim in the 20, 21st century should be the duties of the Muslim in the 21st century. 21. asr'a az bir zaman kaldı, ee, tabi onun üzerinde konuşmak şimdiden bizim için güzel bir şey. He that we are going to the 21st century, that is why it's very difficult to talk about 21st, 20, 21st century now. Biz Müslümanlar için e, zaman çok kıymetlidir. Bizim Türkiye'de bir atasözümüz vardır, e, vakit nakittir derler ve e, ömrün aziz olduğu efendim ve bir sermaye olduğu daima söylenir. He said in in our uh, Islamic point of view the time is very important for us. That is why in Turkish there is a statement saying that time is nakittir and the, the time is time for us. That is why in, in the, from the Islamic point of view time is extremely important. Yani vakit nakittir. What time? Well, I'm, I'm sorry Vakit, Nakit, yani vakit ya. Yani vakit adı. Time is money, you see. <gülüyor> That is why, yeah, from the, yeah, in this term, uh, time is uh, extremely important. Ve ömür bir sermaye ve onu şey yapmamak Then the our our life and the, is a property. That is why we shouldn't use it in vain. 21. Asırda bizim gelecek sermayemizdir. That is why he said. Uh, from that point of view 21st century is our uh, property dünya bizim için bir uh, yes. muvakket alemdir ve biz burada efendim güzel şeyler yaparak Allah'ın rızasını kazanmaya çalışıyoruz yeah he says that, that this earth is past time you see we just enjoy is, uh, in this life but our basic aim is to to get the pleasure of the Allah ee, buradaki bulunuşumuzun sebebini Kur'an-ı Kerim e, ayet-i kerimde şöyle izah ediyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ aksere amela." Hanginiz daha güzel işler yapacak, bunu imkan etmek için sizi yaratıyor. Yeah, he said, one of the reasons why we are here is just to uh, propagate the message of Allah to others. That is why, when he says, Allah in Qur'an uh, orders us that we created all the human beings, you see, to, to do good things, good things in this world. Ve bu hayat bir imzandır. And he said, this life is an examination and for the, the uh, life after. Bizim zamana bakışımızda üç uh, durum vardır. He said, uh, there are three fundamental uh, principles in, in looking at the time in terms of the Islamic point of view geçen var marziye efendim e, muhasebe gözüyle bakarız. Yani hesabını yaparız, değerlendirmesini yaparız. And he said that we are, we can look at the past just to uh, examine what we did in the past and to reshape our our our past experience. Ee, Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki hasibu enfusekum kablen tuhasabu. Yani Allah sizi ahirette hesaba çekmeden önce siz burada kendinizin muhasebesini yapın, malzisinin muhasebesini yaparız biz. But he said that the Umar Hattab Hatib radiallahu anh ordered that before we have been examined by the Allah in the hereafter, we examine ourselves, you see, we put ourselves to the question in this world mazide eğer günah işlemişsek bu hesabın sonunda günah işlemişsek tevbe etmemiz lazım ki. If we have committed sin in the past, we have to repent from it. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor ki akilü bi tevbeti kabiller mev. Seviley ölmeden evvel, ölüm geri vermeden önce sizi ani yakalamadan önce çabuk yapın. Oğlum, <gülüyor> da inat in vala hadis-i profe sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizin hasadle before you die, please do uh, your uh, resentment in this world, because of your uh, sin. Eğer muhaziide güzel şeyler yapmışsak Allah'a şükrederiz, Allah'ın kabul etmesini dileriz bu güzel şeyleri. So, instead of sin that we did in the past, if we did good things in the in the past, we just thank Allah that because of this, because He provided us with, uh, with the good things, good deeds. İstikbal, yani gelecek zaman içinde iyi niyet taşırız. Çünkü hadis-i şerif var ''innemel a'malu bin niyat'' Yani yapılan işler niyetlerine göre sevap kazanır, değer kazanır. Ve ''niyetül mü'minu Hayrım min amelihi'' Mü'minin niyeti icraatından daha kıymetlidir, daha büyüktür, daha sevaplıdır. He is uh, saying that Prophet sallallahu alaihi wasallam in one of the hadith says that you see our deed in this world is according to our intention. If we spoil our intention and the, it will lead to, to bad things. Uh, in, the, in order to to do good things in the future, our pure intention is very important. Yani malzeyet hebe veya şükrediyoruz, istikbale de iyi niyetle bakıyoruz. İyi şeyler koruyoruz. But from that point of view, there comes a conclusion that we are looking at the past. You see, if he did a uh, committed sin in the past, we resent from it. And if he did good things in the past, we thank Allah. But that is why it amounts to uh, pure intention in the future. That's why we are looking uh, at the future with a uh, with a good intention. Eğer istek varsa iyi bir niyetimizi hafuk ettiremezsek bile Allah bize sevap verir, İyi niyetimizden dolayı. If we, if we carry out good intention for the future, but if we do not carry out it in a good sense, see, for that reason Allah will also uh, will also praise us for our pure intention. Onun için istikbale ait güzel niyetler kurmalı, <gülüyor> iyi planlar yapmalıyız. That is why we as Muslims should uh, aim good, uh, pure intention for the future. Şimdi bu girişe göre şeyin Müslümanların şimdiye kadarki durumunu kısaca göz önünde bulunduralım ve istikbale ait neler yapmamız gerektiğini anlat eee zikredelim. Hence made a brief introduction to this speech and the, from now on after looking at the condition of the, the Muslims in the all over the world we are going to look at the the condition of Muslims in the future. Ee, Rusya'nın yıkılmasına kadar e, e, Rusya'nın sahip olduğu bir blok vardı ve blok, bu blokın karşısında bir başka blok vardı. Batı blok Doğu blok deniyordu. Kapitalist blokla örneğin komünist blok deniyordu. İki büyük güç buydu dünya üzerinde. Bir de bunlara uymayan üçüncü blok var. Until the, the Russian <coughs> Empire, there were two important blocks on the scene one of was called the communism the other was called the, the capitalism but there is also another another unknown block uh, that uh, we, we, we do not know and uh, after the the collapse of the the Russian empire there was only the the capitalist block in the world so bir doğu vardı bir batı bloğu vardı şimdi ee, Rusya'nın e, şey yapmasından sonra rekabeti Amerikalılar rekabeti bırakmasından sonra efendim e, şey değişti e, doğu ile batı yerine kuzey ile güney diye bir e, cephe değişmesi oldu. Is, before there was two two worlds the, the east and the west after the collapse of the Russian Empire the the scene of the death that suffered has changed. The, from the from the and north and the and the south so the the, the conflict of the interest between russia and america has already changed its shape its, its face Amerika eskiden kendisine... rusya'yı düşman alıyordu ve ona karşı çarpışıyordu şimdi rusya ile anlaştı hepsi bir e, belli bir çizginin kuzeyinde e, bir e, şey e, <coughs> Gayrimüslim blok teşkil ettiler. Onun güneyinde bir İslami kuşak var dünyada. Şeyden başlayan, Cezayir'den başlayan, Endonezya'ya kadar giden. Şimdi kuzeyle güney kutuplaşmasına dönüyor şey durum. Yeah, after the collapse of the Russian Empire, the conflict between Russia and the America dissolved. So, in that sense, America and the Russia agreed on the same bloc. And the, they became on the, the on the north of the, the world, and the, against that that bloc and the, uh, the non-believers bloc, the Muslim community, the ranging from uh, Algeria, the Sudan, and the Egypt, what uh, has come out. Eskiden e, Amerika'nın karşısında, Batı'nın karşısında bir Moskova vardı, düşman şehir olarak. Şimdi e, Amerika, İngiltere ve eğer Moskova'yı hepsi birden söylüyor ki, hepsinin karşısında düşman şehir olarak Mekke var. Yes, that idea certainly relied on the fact that before the, the, there was a conflict between Russia and the, the America, after the Russian clubs the the weapon, the weapon turn back to the, towards the Muslim. So, America, instead of uh, turning its face to the, to the Moscow, so turned their faces the, the, uh, to the Muslim countries, including France, Germany and England. Sadece Ömer Bedi, Avrupa'nın da genel stratejisi ve Rusya'nın da genel durumu, karşılarında İslam'ı bir blok olarak, düşman olarak demek. Kendileri anlaşıyorlar, ama karşılarına İslam alıyorlar. It is not only America, put uh, a position against america but also europe as a, as a general strategy to, uh, to make a stand against muslim countries. Ve şimdi artık onların karşısında Mes Moskova değil Mekke var. Now, uh, there is no Moscow the, the, the against them. Now Mecca. Böyle düşünüyorlar yani. Şimdi uh, dünyada süper güç olarak Amerika Efendim ve Avrupa'nın ve Rusya'nın e, İslam devletlerine Müslümanların yaşadığı devletlere bakışı şöyle kendisinin emrinde hareket etmiyorsa o devlet o devlet Efendim anarşist bir devlet olarak e, e, mesela Sudan veya İran gibi There is a strategy developed by the European countries and the America is that they, they are they have sympathy with the muslim countries as far as they are under their control if they get out of their control they declare those countries as a fundamentalist uh, uh, as it was in algeria and Iran, sudan sudan as well bazı islam ülkelerinde yöneticiler ile halk arasında ayrılık var ve çatışma var. But on the other hand, there is a gap between public and the ruling class in the Muslim countries. Ayrıca Müslümanların ezilen azınlıklar olarak bulunduğu gayrimüslim ülkeler var. Yeah, exactly. But uh, furthermore, there is also the public tortured by the uh, ruling class in the Muslim countries. Gayrimüslim ülkelerde Müslüman azınlıklar var ki görüyoruz, zulüm görüyoruz. In addition, in the non-believers countries there are also Muslims who are under torture. Bir de bazı demokratik Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, mesela İngiltere'de olduğu gibi Müslümanların yaşadığı ve nispeten o ülkelerin halklarının sahip olduğu haklara ve hürriyetlere sahip olan yerler var. Uh, besides there is country who tortures the Muslims, there also the, the countries such as uh, the England who provide Muslims with, with a so-called freedom in their country, so the Muslims can can behave uh, freely in this country. Maalesef yani gönül huzuru ile İslam'ı tam manasıyla halkı ve devleti ile tam manasıyla tutup da İslam'ı savunmayı esas almış olan ve bunun bayraktarlığını yapan bir devlet belirgin olarak ortada dik evet. yok. There is no there is no Islamic country who is in the cooperation with public and with the rulers in terms of the Islamic point of view. Yani hem hükümeti hem halkı ile İslama hizmet etmeyi esas almış olan böyle bir devlet yok. Tam manasıyla ülkemizi arzu ettiğimiz, temenni ettiğimiz ilerli devlet mevcut değil. He is also thinks that there is no ideal Islamic Islamic country who contributes to the development of the Islamic view, Islamic life in the country with in cooperation with the people. Şimdi geçtiğimiz maziyi değerlendirelim. If we evaluate the past, e, yani 21. yüzyıla giriyoruz. 20. yüzyılı değerlendirelim. If we evaluate past on the world of 21st century, e, hilafete sahip olan bir Osmanlı devleti vardı ve dünyanın her yerindeki Müslümanlara sahip çıkıp yardım etmeye çalışıyordu. Hemen o çöktü Birinci Cehan Harbi ve birçok İslam ülkeleri büyük sıkıntıların içine girdiler. After the, the, the First World War the Caliph in the Ottoman Empire was collapsed was uh, destroyed. Before Caliph and the Ottoman Empire had yet so, the حتى حتى authority, had the capacity of the controlling all the all over the world. O çöktü ve bütün Müslüman ülkeler bir takım sıkıntılar içine düştüler. Onun çökmesiyle beraber efendim, bir kısmı sömürülmek, bir kısmı da esir olmak durumuna düştü. After the, after the clubs of the Caliphate, the all over the world are confused with relation to dealing with their problems. Sonra 20. yüzyılın ilerleyen yıllarında Müslümanlar esaretten kurtulma ve bağımsızlıklarını elde etmeye başladılar. Following the years in the in the in the 20th century the Muslims started started being aware of their position which amounted to to to getting freedom in the country. Bir ara bu 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında artık İslam bütün kuvvetini kaybetti. Dünya üzerinden silmeyecek onun izi eseri kalmadı diye düşünen insanlar başlamıştı, zuhur etmeye başlamıştı. Ama görüldü ki İslam e, yok olmamıştır ve e, mevcuttur ve geliş, e, gelişmesini göstermeye başladı 20. yüzyılda. At the end of the 19th century and the, in the first quarter of the 20th century some people thought that Islam was almost uh, collapsed and almost destroyed. From now on it cannot be uh, come out, it cannot stand up. But now the development all over the world shows that Islam has the capacity of reviving, uh, reviving again. Bir milletin Müslüman olabileceği veya Müslümanlığını böyle görsünü gere gere e, söyleyebileceği e, çok zor olan yıllar geçti ve e, onun yerine. İslam, dünya üzerinde kapitalizmi ve komünizmi ve diğer beşeri sistemlerin karşısında en kuvvetli sistem olarak kendisini savunmaya başladı ve kabul ettirmeye başladı. Evet, yeah, before it was very difficult for one who can declare himself as a Muslim in the society. But now, elhamdülillah, see all over the world, there are many people who could claim that they are Muslim openly ve İslam'ın fikri planda savunması yapıldı ve İslam'ın öteki beşeri sistemlerden daha üstün olduğu neşredilen yüzlerce binlerce kitapla ispat edilmeye başlandı. Ya yeah, they discussed Islam intellectually on the in an academic sense that it is not the, the religion between, the, between heart and the, the mercy, but they they İslam is a system in itself. Böylece allah Teala Hazretlerinin e, vaadi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'ın nurunu e, söndürmeye çalışıyorlar ama Allah nurunu tamamlayacaktır, söndürmeyecektir. يُرِيْتُونَ ne? يُطْفِيَءُ نُورَ اللّٰهِ بِا اَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتْمِنْ نُورِهِ de ayet-i var. Şimdi Kur'an, Allah'ın İnde Kur'an Allah Teala promised us that although many people try to try to destroy Islam we will carry it, we will protect Islam until the doomsday. İslam'ın yani Allah'ın vaadi yerine geldi. Yani Allah'ın vaadinin hak olduğunu herkes gördü. Yani İslam yok olmuyor ve hepsinden daha kuvvetli olarak hani bütün beşeri sistemlerin üstünde yaşamaya devam ediyor. People all over the world so that Islam is not uh, is not being destroyed. Uh, the the And on the other hand, Islam is getting uh, getting stand up. Birçok e, İslam lideri etti. Birçok İslam lideri yetişti Mutfak ülkelerde, efendim şey gibi, örneğin Mısır'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Türkiye'de, dünyanın birçok ülkelerinde. Eğer büyük liderler yetişti ve İslam inanverlerini çağrıldı. In the world and in the countries such as Egypt and other other Muslim countries, there are uh, there are <coughs> many scholars and uh, the people who study academically and uh, has grown up. Ve, uh, İşin en güzel tarafı, İslam gençler tarafından, üniversiteler tarafından, mülayimler tarafından, alimler tarafından benimsenmeye başladı, başladı ve bir takım insanlar Müslüman olmaya başladılar. It is interesting that Islam towards the end of the 10 century started to be accepted by especially the youngsters and the scholars as a as a system. Mesela başını örten kızlar bizim şeylerde ülkemizde mesela yani mücadele vererek böyle İslamiyetini yaşayarak yüksek taksili yapan insanlar görülüyor. Yani İslam için böyle fedakarca çalışan gençler yetiştirilir. There were grown youngsters and especially the girls who who struggled to get the right of the hijab in our countries and they started the the, the they started growing in number our in america islamic organizations were founded in europe and in, in america uh, islamic institutions has been established Federasyonlar kuruldu. Ve büyük neşriyat e, e, kuvvetli neşriyat yapılıyor. Dünyanın her diline bunlar da çevriliyor. Müslümanlar bunlardan istifade ediyoruz. So, try to, try to ve e, Müslümanlar bu Amerika ve Avrupa ülkelerinde bile seçimlere tesir edecek güce eriştiler. Because of that, the, those studies and the publications, the Muslims in Europe and in America, uh, the, the, the, have the power to influence the social structure and the political uh, in those countries. İsveç gibi, Almanya gibi, efendim, bazı şey ülkelerde belediye başkanlıkları kazanan Müslümanlar var, milletvekili olan Müslümanlar var. There are, there are uh, mayors and representatives elected uh, by the people in in, in Germany and, and other countries. Müslümanların nüfusu milyonları geçti Almanya'da, İngiltere'de, Efendim Amerika'da birçok ülkelerde. So the population of the Muslim has exceeded the, the millions in those countries. Bütün bunlar 20. yüzyılın muhasebesinin e, incelenmesinin sonucudur. tesaretten yani hürriyete, efendim İslam'ın horlanmasından sevilmesine, efendim e, hayat dışına itilmesinden hayatın içine gelmesine başlangıcı edilmesine olan bir gelişme var 20. yüzyılın içinde. All the developments shows us that Islam in the 20th century the revival from secondary position to the to the first position. Efendim, e, eee from slavery to the freedom nasıl yapıp ortaya doğru gelişiyor. From e, from weakness to the strongness. Evet. Bunların hepsi bizim için Allah'a hamdedecek, şükredecek güzel gelişmeler 20. 20. yüzyıl hakkındaki eee şeylerimiz, görüşlerimiz. Olduğu developments are the reasons for us to thank Allah. Tabi e, onun karşısında İslam için e, mücadele eden, İslamı efendim yok etmeye çalışan bir takım hareketler de var. Fakat bu hareketler İslam'ın gücünü bir bakıma ispat ediyor. Yani İslam güçlü ki onun karşısında bu kadar büyük efendim reaksiyonel hareketler oluyor. Akırdı. The developments in Islamic countries and the Islamic studies and Islamic, the Islamic religion in the, in the 20th century were uh, show a great success, but also there are also other sources, other uh, enemy, enemies of the Islam, which is trying to destroy Islam from the world. It shows us that Islam city, is a strong uh, system, is a strong religion in the world düşmanlarının olması da tabidir çünkü rakip dinler var efendim ve Müslümanların uyanmasından korkan bazı sömürgüler var It is vital that because the, the, the, our enemies enemies of the Islam is afraid and the, the, because there are rivals among the, the religious sects all over the world fakat bütün hissediyor rağmen eğer gelişmeye devam ediyor. bir parçası e, söyleyeyim, Roma'nın e, bel belediye parçası veya İtalya'nın bir yetkili şahsiyeti, Roma'da bir cami açılamaz, İslam'ın bir kilise inşa İslam'ın bir parçası olarak, bir bir Birkaç uh, hafta önce Roma'da efendim uh, bir camiyi Müslümanlar inşa ettiler. Uh, he is saying that there are negative and positive signs running parallel. Well, he gives an example from the mayor of the Roma. The the mayor of the Roma said that is uh, before building a church in the Mecca, we will not allow anyone to build a mosque in the Roma. But before they built the church in Mecca, alhamdulillah, two weeks ago a new mosque has been opened in Rome. Roma. Roma, Roma. Roma, Roma. Roma. Roma. Roma, Roma. <gülüyor> şey de, e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin de e, İstanbul'un fethedileceğine dair müjdesi olduğu gibi Roma'nın da fethedileceğine dair bir müjdesi var. Bu onun bir adımı olmalı. Ya, yeah, Prophet sallallahu aleyhi ve has heralded as that one day the Constantinople, Cost what we call Istanbul, that is going to be conquered. But he is also gives signs and hearing that inshallah, one day in the future and the Rome will be conquered. Çünkü Peygamber Efendimiz, Roma'nın da fethedileceğini söyledi. Ama silahla değil, la ilahe illallah yolunda. But also Prophet sallallahu aleyhi ve sellem peace weapon of said that wrong the, will be conquered. But it is not going to be by weapon, by force, it is going to be by la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah. Şimdi e, dünyanın e, teknolojik bir gelişmesi var ve e, ekonomik bir takım gruplaşmalar var dünyada. Onları da başvurunca dedim. He is saying that there are technological developments in the world which causes the some the institutional and the, the or institutional bodies in the world. Ve bir takım ekonomik gruplaşmalar var dünyada. Some economical and uh, şu da grup, devletler birleşik bir hale geliyor, ekonomik gruplar teşkil ediyor. Mesela Avrupa'da A.T. Avrupa Topluluğu gibi, ona sonra Amerika'da NAFTA gibi, Kuzey Amerika şeyi gitmiş ve Pasifik'te, en yani Pasifik ekonomik Birliği. Yeah, he said that because of those technological developments, some countries are coming together and they are establishing new institutions, such as uh, European uh, the Economic. Ende in Amerika NAFTA yani Pasifik'te gruplaşıyorlar, devletler bir araya giriyor, büyük grup teşkil ediyor, pazar teşkil ediyor. Amerika'da, Kanada, Amerika, Meksika birleşiyor, büyük bir pazar teşkil ediyor. Avrupa'da efendim ülkeler birleşiyor, yani küçük ülkeler birleşerek büyük gruplar haline geliyor. Avrupa topluluğu haline bütün kıtaya hizmet eden büyük efendim gruplar teşkil ediyorlar the countries which are small they're coming together and they're creating a new market to support the, their bodies in a certain area like in Europe like in Pacific like the, the Canada and America evet. e, durum bu yani 20. yüzyıla baktığımız zaman geriye doğru mazinin değerlendirmesine baktığımız zaman iyi tarafta kötü taraflarında 20. yüzyılın durumu bu. Şimdi biz bunun bunun karşısında ne yapmalıyız diye onları kısaca açıklamak istiyorum. When we look at the when we look at back and evaluate 20th century these are the that we undergone in this century. Now what we could do for the future. Bu uh, grup Gruplaşmalara dikkat etmesek olmaz. Yani dünyadaki büyük gruplaşmaları nazarı dikkate almamız gerekiyor. If we do not pay attention those groups which has which has been founded by the countries who that, that come together for the for the common purpose, it would it would be for us. Hem onları hedef alan çalışmalar yapmalıyız hem de biz kendimiz, e, Müslümanlar olarak e, kendimizi geliştirmeye çalışmalıyız. On the one hand, we have to improve ourselves and our, our uh, institutions. On the other hand, we have to pay attention to those institutions. İlk yapacağımız iş, e, kendimizin İslam'ı doğru olarak öğrenmesi, efendim anlaması ve efendim iyi yaşaması. Yani kendimizin iyi Müslüman olması. Ya the first cardinal thing is to learn true Islam and to uh, apply the true Islam to our life. Ve kendimizi iyi yetiştirmemiz. And he, uh, on the other hand we have to educate ourselves in a good way. Çünkü e, Şehzade'nin bir e, güzel e, Farsça beyti var, e, şey, şiiri var, e, diyor ki Şemşir-i Nil ziyahe çünkü net kesi." Yani e, kötü bir demirden iyi kılıç, bir insan nasıl yapabilir? Kötü bir demirden iyi kılıç yapılamaz. Malzeme iyi olmalı ki, e, Müslümanların şahısları iyi olmalı ki İslam toplumu kaliteli olsun. Refrain from a poet called Sadi. And in in that poem, in, in those lines, the Sadi, the poet says that you cannot make the good things from the bad iron. If you have good iron, you can put this good material. Evet. Biz kendimiz iyi Müslüman olduğumuz zaman, başka insanlara da Müslümanın Müslümanın güzel bir örneğini göstermiş olacağız. Böylece ki öteki insanların İslam'a gelmesinde, güzel bir ortam hazırlamış oluyoruz. If if we are good muslim, we are going to epitomize that and uh, we are good muslim and other people is going to is going to take example of us. So if we are if we are become good examples towards them, it will be for others to accept islam. Şimdi bizim asıl vazifemiz uh, yani gömer sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin asıl vazifesi, осhab-ı ikramın da ondan öğrenerek yaptığı huzur-u aleme hizmeti, asıl hizmet İslam'ı başkalarına anlatmak anlatmaktır. Yani hayatlarındaki en mühim çalışmaları bu idi. Bu çalışmayı bizim bütün kuvvetiyle yeniden canlandırmamız lazım. Bunu durdurduğumuz için İslam alemi gerilir. Like Prophet sallallahu aleyhi ve sellem and his companions who showed a great strength to propagate Islam all over the world. We have to follow the same example to carry out the message to the hours. This should be our basic aim. Ee, Bunun bir misalle açıklanmasını e, istiyorum. Ee, Pakistan'dan e, bir grup Müslüman Amerika'ya gidiyorlar. Washington caminde konuşmalar yapıyorlar ve bir Amerikalı e, mühendisin Müslüman olmasını e, sözlerinde temin ediyorlar. O Amerikalı Müslüman onlara e, şeyde diyor ki, Allah sizden razı olsun. Amerika'ya geldiniz, efendim, e, bizi e, İslam'la tanıştırdınız, e, küfürden kurtardınız, şirkten kurtardınız, ahiret hayatımızı efendim, e, bize sağladınız. siz de yetişmiş bir elemanı bir anda kazandınız. Yani ben mühendisim, şimdi kalbimle Müslüman olduktan sonra bütün müktehsebatımla İslam'a hizmet edeceğim. He recounts a story about an engineer who became Muslim. And he says that a group of people from Pakistan goes to uh, Washington and uh, gives a talk in the central mosque. While they were giving talk, uh, pass by engineer, you see, they hears the, the speech from the mosque. And he goes inside and he becomes Muslim. And he says that you gain an educated, and well qualified person. Now I'm, I'm, I'm, I became Muslim and you gain a qualified person as an, as an engineer. Siz bu İslam'ı uh, anlatma çalışmasına devam edin. Bakın bir küçük şeyle, sözle, bir insanı hem ahiretini kurtarıyorsunuz, Müslüman ediyorsunuz ama siz de bir küçük sözle bir eleman kazanıyorsunuz. Bu çalışmayı çok yaptınız ama birçok insanı kolayca kazanacaksınız, İslam kuvvetlenecek. The engineer who has become Muslim says to the people who is giving speech there saying that, please go on propagating Islam like this, the small things contributed to the to people, you see, in two, in two ways. On the one hand, small things uh, cause someone to become Muslim, and uh, and on the other hand, this small thing also causes one and uh, uh, also causes you to gain a qualified person. Benim uh, incelemelerime göre ve şahsi uh, kararıma, kanaatime göre incelemelerinin sonunda, Osmanlı İmparatorluğunun çökmesinin sebebi, tebliğ çalışmasını zayıflatmasıdır. He says according to investigation according to my view the reason why Ottoman Empire collapsed is because that they ignored the the the tebli tebli the, the message of the, the Islam to others. İlk başta ıı, Anadolu'ya ve Balkanlar'a sırf İslam'ı tebliğ için gittiler, çalıştılar ve çok büyük başarılar elde ettiler. Sonra bu çalışmaları yavaşlatınca başarıları geriledi, öteki insanların Müslüman olmaması, düşman olması devam ettiği için aleyhlerine döndü şartlar. At the beginning the foundation of the Ottoman Empire, their basic aim was to provocate the message, the message of Islam to the others. That is why they, they, they went to the Balkan, to the Europe and to the Central Asia and the Africa. But not the, But later on, they ignored their activity, that is why they, they, they entered to the process of declining. Daha önce İslam-ı Tebliğ Çalışması yapınca, Arnavutlar gibi, Boşnaklar gibi birçok Avrupa kavimlerini Müslüman etmişlerdi. Bu çalışmayı durdurunca Müslüman olguyen kavimler toplanıp kendilerine düşmanlık ettiler, onların karşısında duramadılar. Yani tebrih çalışması böyle e, durduğu için kendileri yıkıldı. He is that at the beginning, Ottoman Empire gave a great importance to the propagation of the Islam to the others. Because of that reason, Bosnaks, Arabs and other other uh, races became Muslim. But when they stopped propagating Islam, delivering the message to the others, they they became their enemies. That is why the, towards the end of the Ottoman Empire, the, they fought against the, that state, that, that state, Ottoman state. Yani Osmanlılar tam manasıyla tebliğ durdurmadılar ama çalışmalarının ana e, şeye e, fikri olmaktan kenara aldıkları için öyle oldu. Yani ilk başta gibi sırf Allah'ın dinini yayma çalışması yaksana da bütün Avrupa Müslüman olur. Hiç devam ettirdiler de bütün Avrupa Müslüman olur. He's saying that Ottoman state didn't stop propagating Islam to the others completely but they spoiled their intention. They didn't give the importance To the, to the delivering the message to the others the, as before. That is why the, the Ottoman Empire uh, the declined. Halbuki eğer devam etselerdi, onların Avrupa'ya tesiri Avrupa'da katolikliğin karşısında protestantlığı, lüteriyanizmi ve diğer mezhepleri meydana getirmişti. Onlar mesela heykellere tapılmaması gerektiğini söylemeye başlamışlardı. Uniteriyan mezhebi diye, yani Allah'ın bir olduğu, olduğunu kabul eden Hristiyan mezhepleri ortaya çıkmıştı Macaristan'da vesairede. Yani o çalışmalara devam etselerdi bu tesir Almanya sayesinde Avrupa'nın Müslüman olmasına yol açabilecekti. He said that if Ottoman state carried out, the propagating the message to the others. You see, during that period, there there were clashes between the religious sects in Europe such as Protestant and Unitarian. And the Protestants <gülüyor> refused the, the, the idols and the utilitarian also criticized some beliefs. That is why if state didn't stop, the, didn't spoil their intention, they would they would gain a great success in Europe. Avrupa'nın Rönesans ve Reform dinler hareketleri yani hem ilimdeki hamleleri hem e, dindeki değişmeleri. Müslümanların tesiriyle olmuştur, onların tesiriyle olmuştur. O tesir kuvvetle devam ettirilmesi e, mümkün ol, olsaydı, sonuç başkalarında olabilecektir. Oradaki <gülüyor> kuturlar dolayısıyla şey yapıldı, e, e, başarısızlık oldu. Biz şimdi bu hatayı anlayıp, bundan vazgeçmeli ve İslam'ı anlatmayı en büyük paye He said that the Renaissance and the reform in Europe came into being because of the, the impact of the Muslim after the, the, the, the collapse of the, the Constantinople. He is saying that if the Muslims had pushed ahead the provocation of the Islam, you see, with the intention, uh, with the pure intention in that, in that period, they would, they would gain great success. Evet. Bu uh, şey, yani kendimizin iyi Müslüman olması bir. İslam'ı başkalarına anlatma çalışması yapmayı çok kuvvetle devam ettirmemiz. iki. Üçüncüsü efendim Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Efendimizin bir hadisini şerifini söylemek istiyorum. Kuvvetli Müslüman olmamız gerekiyor. Kuvvetli Müslümanın hakkında şöyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. El-mu'minu kaviyyun hayrun ve ehabbu ilallahi minel mu'minit daif ve fi kulli hayrun. Kuvvetli Müslüman, zayıf Müslümandan Allah'a daha sevgilidir ve daha hayırlıdır insanlar için. E, hepsi hayırlı olduğu halde, bütün Müslümanlar hayırlı olduğu halde, kuvvetli Müslüman daha hayırlıdır. O halde bu Hadis-i Şerif'e göre, bu Hadis-i Şerif'in gösterdiği hedef, Müslümanın kuvvetli Müslüman olmasıdır. We say that there are three important reasons for our success. One, that we have to learn through islam and uh, apply that true islam to our life on second ed, we should be <coughs> good muslim because of that true islam We should be good example towards the others the the, the third reason is uh, he says that in the one of the hadith the prophet sallallahu alaihi wasallam peace be upon him said that the strong stronger muslim is better than the weak, although the, he is that the stronger Muslim is better than weaker one, and the strong, stronger one is the, the most beloved ones Allah so, by Allah, although all the Muslims are good. Yani Allah, kuvvetli Müslümanı zayıf Müslümanlar daha çok seviyor. So, Allah prefers stronger Muslim to to the weak one. Şimdi kuvvetli Müslüman nasıl olacağız? Allah'ın sevdiği kuvvetli Müslüman. So how could a stronger Muslim be? Bu kuvvet e, bir ilk başta bedenim kuvveti olacağız. The, the First we should be we should be strong the, the, with relation to body, our physical strength. Çünkü e, Kuvvetli Müslüman, öteki Müslümanlara her yönden daha rahatlıkla, sıhhatle hizmet edebilir. Ee, onun için sıhhatimizi korumaya çok dikkat edeceğiz. Bu neyi gösterir? Mesela sigara içmememiz lazım. Efendim, içki içmememiz lazım. Vücudumuzun hakkını vermemiz lazım. E, vücuda ihtimam etmemiz lazım. Efendim, vücudu kuvvetlendirmek için gerekli her şeyi yapmamız lazım. If we are strong with health and if we are strong uh, with our body, It would be easy for us to help the other brothers. So, in, uh, in order to be strong in, in bodily the, the behaviors, we have to stop drinking cigarette and uh, doing other things which is harmful to our bodies. Peygamber Sallallahu Aleyhi Ssalem Efendimiz buyuruyor ki nefsi ke, aticiye ke, serfak biha. Nefsin senin kullandığın bir bineğin gibidir. Ona yumuşak davran. Yani bineğini hor kullanma bu vücudunla bu nefsinle ömür boyu bir yere gideceksin onu iyi kullan. The Prophet sallallahu aleyhi ve sellem peace upon him said that your body is your horse. But it's your horse. See? So if your horse is strong you can ride very good, very well. If your if your horse is weak you cannot ride you can ride it very well bu bedenen kuvvetli olmamız için bir takım çalışmalar yapmamız gerektiğini gösteriyor. Yeah it shows that uh, in order to do good teams, strong bodily. ve gençlerimizi uh, sağlıklı bir vücuda sahip olma yönünde bir takım uh, çalışmalar yapmamız, teşvikatlar kurmamız gerektiğini gösteriyor. So we have to direct our, our youngsters to have the, the strong and the healthy body. Spiritual or The other thing to be strong is is is a being yes, uh, strong spiritually. What image? Spiritually. Spiritual. Spiritual. And, okay. Spiritual. Spiritual. Well, it's, it's okay. It's vocal, the right word? It's spiritually, spiritual. religiously. wisely. Oh, uh, Beden kuvvetli olmak için de bir takım organizasyonlar, ruhen kuvvetli olmak için de bir takım, efendim böyle gençleri değerli toplayan insanları değerli yan tutuyan cemiyetler, bir yandan kurmak lazım. So, in order to be strong bodily, we need some institutions. On the other hand, in order to be strong spiritually and in terms of religion, with regard to religion, we also need some institutions to strengthen our our our religion. Ruhun kuvvetlenmesi için tasavvuf So, that is why in order to make our spiritual life, our religion strong, and uh, we should pay attention to tasavvuf in religious terms, which is uh, in English called mysticism. Yani tasavvufi, ruhi bir terbiye Yes, so the tasavvufi, tasavvufi education, the tasavvufi training of our, our, our mind, our body, our religion. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de e, buyuruyor ki "Keffeh laha men zekaha. Kim kendisini ruhen kuvvetlendirirse o ferah olacak." But in Kur'an, Allah orders that who, whoever e, make strong his spiritual life his fire his religion, will be will be redeemed will be savator. Ay Ahlakken sağlam bir ahlaka sahip olmamız lazım. Bu da yine tasavvufi bir eğitimle olur. <gülüyor> also we we have to get the good moral values. So it is uh, the good moral values is is provided by the tasavvufi training, religious training, uh, mysticism. <gülüyor> Mesela ikaz, yaptığı şeyi Allah rızası için yapar. Mesela sıkıntıların karşısında sabır. Mesela efendim başka insanlara merhamet etmek. Mesela Müslümanları sevmek. Bunların hepsi birer ahlaki vasıftır. Bunlar bir eğitimle sağlanacak, sağlanması lazım. So he is counting the moral values. The one is to be patient against against difficulties when we have in the daily life. The other is see yani beden e, sabırlı olmak, merhametli olmak, efendim, ihlaslı olmak, azimli olmak, meşakkatlerin karşısında yığılmamak... Yani, so we have to be compassion to, towards the others. And we have to be... <coughs> uh, we have to be, we say, ihlaslı olmak, to be pious, to be pious with dealing with the uh, worldly affairs, <coughs> merhametli olmak. Yeah, we have to be compassionate uh, against others And the other, religious, other the moral values. Bunların hepsi bir eğitim gerektiriyor. Bu eğitimin yapıldığı müessese bugünkü modern işte toplumlarda yok. Yani tasavvuf bir tarafa bırakılırsa bu eğitimin verildiği müesseseler yok. So all those training of all those uh, moral values needs in, uh, institution to to develop those values but in the modern sense in the in the modern world there are no institutions which which uh, contribute to the development of the the, tasavvufi, tasavvufi the values moral values evet böyle bir çalışma da yapmak lazım ayrıca dördüncüsü mali ve ekonomik yönden de Müslümanın kuvvetli olması lazım. The the the third thing that the Muslim the fourth thing that the Muslim should be strong uh, that they should be strong economically. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde ashabının zenginlerinin cömertliği ile İslam Müslümanlar çok bir şeyler kazandılar. O devirde onları kullandı. Yani İslam'ın gelişmesinde ve Müslümanların hizmetlerinde onların yardımlarını kullandı. Prophet sallallahu aleyhi ve sellem olsa used the prominent and the rich people to propagate the Islam to the others. Mesela Hazreti Ebubekir Resulullah'ın Mesela Hz. Osman anh, bunlar ordu teçhiz ettiler, fakirlere yardım ettiler, İslam'a her yönden hizmet ettiler, maliyeti. For example, Hz. Ebu Bekir anh, and Hz. Osman anh, uh, contributed to the to the Islamic state economically by giving their money, their wealth. They provided the Islamic army with the, with the money and they fed the poor people. Mesela böyle bir kolejin Mesela kaldığımız o İslamik sentır gibi yerlerin e, sağlanması ve işlenmesi de hep parayla mali şeylerle oluyor. Ya asbi, asbi, come to realize that all those the salons and the place where we give talk is depends on the money. If Muslims are economically economically strong, it will be for them to provide such such places. Evet, biz Müslüman olarak dünya ehli değiliz madde din değiliz maddeyi sevmiyoruz ama madde İslam'ın ve Müslümanların hizmetinde büyük hizmetler gördüğü için ona önem vermeliyiz. Biz dünyayı sevmiyoruz. Bu dünya sürekli oluyor, katil oluyor. Dünya sevmek her türlü yanlış işin başlangıcıdır, kaynağıdır. Biz dünyayı sevmiyoruz, ahireti seviyoruz ama dünyalık e, İslami hizmetler için para ve diğer mali imkanlar gerekli olduğu için onları da sağlamak lazım. We that we do not like this world, which is the which is the, which is the causes of the, all the conflicts in this world. But in order to gain the treasure of the Allah. We have to do something in this world. That is why we give importance to this world as a means. E, bu zihniyette biz Türkiye'de şahsen misal olsun diye söylüyorum. Mali imkanlarımızı bir araya getirdik. E, radyo yayınları, televizyon yayınları e, kurduk. Efendim, kolejler kurduk. Efendim, dergiler çıkartıyoruz. Kitap yayınları yapıyoruz. For this purpose, in our in, in our country, Turkey, we came together and we set up the television station, radio broadcast, and the publishing houses uh, to to serve this this purpose. Bizim radyo yayınlarımız Türkiye'de en önde gelen özel yayıncıdan, Türkiye'nin 20 kadar şehrinde yayın yapıyorduk. Şimdi satelitten yayın yapmaya geçiyoruz. Our radio station is the the most beloved one in our country we we are city broadcasting in the 20 different cities in Turkey but nowadays we are going to receive uh, that uh, we are going to give the, that broadcasting through the satellite. Ve bütün bunlar maddenin ve mani ekonomik meselelerin önemli olduğunu gösteriyor. Bu bizim için fertler olarak cemaatler olarak önemli olduğu gibi Müslüman devletler için de önemli. As you realize that all these things are run by money. Money uh, is not only, uh, important for the uh, group, the Islamic movements and the Islamic uh, uh, fractions. It is also important for the Islamic countries to to be strong. Çünkü onlar kuvvetli olduğu zaman mesela e, şeylere eee yardıma muhtaç diğer İslam ülkelerine rahatlıkla yardım gönderebiliyorlar. İhtiyaç with relation to the material with relation to the money it is for them to help to others to, to, to the brothers in need of the, some the money. AT'yi kurduğu gibi, Amerikalıların naftayı kurduğu gibi, Pasifik'te ok ekonomik birliği kurdukları gibi Müslümanların da kendi aralarında ekonomik topluluklar kurmaları lazım bu 21. asırda. Bu sebeple for this person he saying that in the, the 21st century we help we help to set up our own organizations like like uh, European community established by the Europeans, NAFTA established by the America. kuvvetli olmamış gerekiyor. He also said that we also uh, we, we should be strong politically. Hem kendi ülkemizde siyasi yönden devletin yönetiminde söz sahibi olmalıyız, isteklerimizi yerine getirmeliyiz, getirmek için çalışma yapmalıyız, hem de dünya üzerindeki Müslümanlarla ilgili beynelmiler meselelerde yaptırım gücü olan grup teşkil etmeliyiz. Being strong politically has two, two purpose. On the one hand, and within the country we have to uh, have a strong uh, strong policy which would uh, influence the, the ruling the class of the the, the the country so we can we can have our things done properly in this country on the other hand it is also uh, important that we we have to contribute uh, contribute to the other uh, muslim brothers İslam ülkeleri de kendi aralarında e, siyasi bir grup teşkil etmeli Müslümanların meyafaklerini korumak için. So uh, the Muslim countries should organize, should found their own institutions to protect the benefit of the Muslim countries. Mesela Müslümanlar bu anladığım manada kuvvetini sağlamış olsaydı 21. yüzyılda Bosna'da bu zulmü döktürebilir miydi? Keşan Kıbrıs'ta. Çünkü yani her yerdeki Müslümanların aleyhine çiftte standartlar kullanılarak yapılan zulümleri durdurabilir. If Muslims, if Muslims were strong, with relation to what I said, they would stop genocide in Bosnia, genocide in other countries. Evet, bu siyasi güç, yönden güçlü evet. olmak da lazım. Bundan sonra ilim ve teknoloji yönünden de güçlü olmamız lazım. So the The fifth reason the why Muslims should be strong is that they should be strong in terms of the science and the technology. Evet. Biz e, duyuyoruz e, Pakistanlı kardeşlerimizin de evet bir e, atom bombası teknolojisine sahip olduğunu bundan memnun e, hissediyoruz. We hear that. The Pakistani brothers has already built up an atomic bomb. When we hear it, you see, we are becoming very happy. <gülüyor> happy. Yes, correct. Yes. She. America is not Sorry, I didn't get you. America is not happy. Yeah. <gülüyor> Türkiye'nin. Diğer İslam ülkelerinin e, ekonomik e, şey, teknolojik gelişmesinden e, ve standartların yükselmesinden de mutluluk duyuyoruz. Also we are happy that the Muslims in Turkey in other countries strong in terms of the, the technological and the scientific developments. E, şu anda yetişmiş pek çok e, kaliteli ilim adamımız var. Türkiye'de profesörler var. Efendim, Mısır'da, Pakistan'da, efendim, Hindistan'da, e, Arabistan'da e, inşallah yakın bir gelecekte 21. yüzyılda e, kendi kendimize bilimli ve teknolojik e, araştırmalarımızı ve çalışmalarımızı geliştirecek seviyeye ulaşacağız e, inşallah. Nowadays in Turkey we have distinguished and well trained qualified scholars and professors ve in Egep, in Saudi Arabi ve diğer ülkelerde inşallah 21. yüzyılda İslam'a yardımcı olurlar. Şu anda biz Türkiye'de, yani birçok grup olarak dini bir grup olmamıza rağmen birçok böyle teknolojik atılımların içindeyiz ve eğer hükümet müsaade ederse üniversite kuracak durumdayız yani şey olarak old religious group in turkey we also deal with some technological and scientific the studies in our country inshallah if the government allows us we are going to establish our own university e, bundan sonra bu 21. yüzyılda müslümanların yapması gereken şeylerden önemli işlerden birisi de e, Müslüman milletler arasında, fertler arasında ve devletler arasındaki alakaları kuvvetler demektir. One of the reason, the, the, one of the aim that the Muslim should do in the 21st century is that they they have to make contact with uh, with the people living in different countries with the, with the with the other countries. Şahsen ve millet olarak ve devletler olarak. The, that contact should be personally and it should be among the among the governments uh, milletler arasında and among the nations şimdi biz bunun için Türkiye'de bir e, dostluk vakfı var hak yol eğitim yardımlaşma projesi sert gaye için ya yeah, in order to fulfill that purpose p We, all, we have already founded a a, work, a religious institution, which is called Hak Yol, Bak, um, Yol Foundation.